Elhamdülillahi ve salatu ve selamu aleyh Şimdi bir arkadaş soruyor. Diyor ki meşakkatle ecir arttırılır mı? Yani ben mahsus meşakkatli bir amel yapıyorum ecrim atırsın diye. Bunun hükmü nedir? Evet. Soru Güzel çünkü bu e, hastalık e, cibi bir şeydir. Ümmette olmuştur. Bugün de var. Bazı cemaatler var. Bazı Müslümanlar var. Zorlan zor işleri yapıyorlar diye ecrim artsın diye. Bunun yeri nedir dinde? Önce bilmemiz lazım ki din şeriat dini aslı şeriatin aslı Allah'ın emri meşakkati külfeti kaldırmış. Din kolaydır Yüsürdür, e, meşakkatsizdir, e, insanoğlunu çülfete sokmayan bir dindir. Allah subhanehu teala Bakara surası 185. ayette şöyle buyuruyor. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَةِ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَةِ Allah subhanehu teala sizin için kolay istiyor, zor istemiyor. Yani her zaman Allah kolay şeyi bize ne yapmış? yüsür kolayı istemiş, göstermiş, seçmiş. Haç Suresi 68'de 78'de de şöyle buyuruyor Rabbimiz. Mec'al aleykum fi'd-dini min harc. Dinde zor bir şey getirmedi size. Harc nedir? Yani zor kalıp e, zora düşmezsiniz dinde. Her şey kolaydır dinde. Bunu da ne tamamlıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de bir rivayette diyor ki, inned yusrun diyor bu din yusürdür. Kolaydır. Ve len yuşadded dîne illa galebahu çim dinde çim dinde şiddet he? zorluğu arasa ille ki din ona galip gelir. Çünkü yapamazsın. Allah'ın emirlerini hiç zorluğu tutsan yapamazsın. Sen Ne olur? Fesh etmek zorunda kalırsın. Taviz verirsin en sonunda. İlle galebahu. İlle din ona galip gelir. Suç. Ne yaparım ya Resulullah? Hadisin devamı. Feseddidu. Seddidu nedir? Elinizden geldiği kadar araları, boşlukları elinizden geldiği kadar elinizden geldiği kadar şeyleri yapın. Vakaribu. Yani ha? seddidu. Feseddidu ve karibu. Yani elinden gelen kadar Ortasını bulmak lazım. Sonra ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ve Müjde veriyor. Alın müjdenizi. Ebşir yani müjdeyi al. Ne, ne müjde? Cennet. Onun için dinimiz bizim yüsürdür. Yüsür nedir? Kolay bir dindir. Allah Teala mümini bir kulunu takatinden fazla külfet kılmaz. Allah Teala dininde neler emretmişse Ele bil, onu insanoğlu bilmesi lazım ki Adem oğlu onu yerine getirebilir. Beş vakit demiş namaz kıl, bu, bu zor değil. Yerine getirebilirsin. Ama gece namazını kalk, bazı adamsın zor olabilir Yaşlı olur, hasta olur, zayıf olur, aç olur, susuz olur, kalkamaz. Ne yapmış onu? Sünnet yapmış. İşte bu yüsürdür. Allah verdiği şeyi paran var. Yüzde kırkta birin zekat verirsin. Bunu verebilir insan. Ama sadakayı ferz etmemiş. Kırkta bir nedir? Benim 100 liram var. İçi buçuk lirayı Allah rızası için üzerime vaciptir bunu. Bir sene geçtikten sonra o parayı ek durmuş yerinde böyle. Yani elimde çalıştığım, döndürdüğüm para değil. Ek böyle depoda durmuş. Kasada durmuş. Ne yaparız onu? İçi veririz. O zahiren iki buçuk çıksa yüzden ne oldu? Ne kaldı? 78 buçuk. Azaldı. Ama Allah ne demiş? Zekat. Zekat nedir? Çok alma. Paran asıl da çok alıyor. Başka yerden bir ticaret gelir sana, çı buçuk yerine 250 bin kazanırsın. İşte bu hissi. Zekat budur manevi. Ama sadaka nedir? Elinden geldikçe bir ekmek ye, birisini sadaka et. En güzeli. Ama bunu İnsan var yapamaz azdırmalı malı filan bunu ferz etmemiş ne koymuş sünnet etmiş. mi? Ondan dolayı İslam dini yüsürdür kolaydır. Allah kimseyi kendi takatinden fazla külfet etmez. Bunu anladıktan sonra biz biliyoruz Allah subhanahu teala meşakkatten insanı külfet etmez. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş seferde oruz olmayın. Ama yapabilen olucu olabilir. Bir mahsuru yoktur. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferde yolculukta bakmış bir adam düşmüş Ramazan ayıdır. Ee, bir adam düşmüş insanlar başına toplanmış. Nedir ne oldu orada kalabalık? Demişler ya Resulullah bir tane oruçtur. Dayanamadı susuzluğa bayıldı. Demiş Leysel e, birr as -e savmu min sefer Eylikten değil, güzel amelden değil, seferde orucu olmak. Ama bir tane yapabiliyor. Bedeni cücülü yapabiliyor. Yapsa bir mahsuru yoktur. Ama bu ruhsat kapısı nedir? Açıktır. Demek ki din yüksürdür. Allah her şeyin ruhsatını vermiştir. Onun için benim camiye gitmem nedir? Camiye gitmem Savaptır, ecirdir. Her camiye gidişim, adım atışım ecri yazılıyor benim için. Ama camiden de evime mesela 100 kilometredir, 500 metredir, 100 metredir, 500 metredir. Ben ne yapıyorum? Kendimi daha zorluğa kokuyup gidip bir diğer sokaktan tur atıp camiye geliyorum, 1 kilometre yapıyorum. Kendimi daha meşakkate sokuyorum. Bunu İslam emretmiş. Hayır, emretmemiş. Emretmemiş. Meşakkatten İslam emir değil. Kısa yoldan ama hutatuz yazılır. Onun için Beni Seleme, Resulullah zamanında sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de geçtik gibi Beni Seleme bir kabiledir Medine'nin kıyısındaydı. Dediler biz Resulullah'ın camisi yanına mahallemizi taşıyalım. Hem Resulullah'tan görelim hem camide beş vakit namaz kılalım. Resulullah duydu bunu çağırdı dedi. Duydum böyle evet ya Resulullah. Dedi hayır. Ya ben Nüseleme dedi. bu tuktabu atharikum. tukta tuktabu atharikum. Çiçere. Sizin yerinizde kalsanız o gelişiniz bizim için ecir yazılır. Demek ki İslam ne yapmış? Bir tenanın camisi, cami, evinden camisine Öyle kısmeti böyledir. Evi camiye 100 metredir. Bir tanenin evi camiye 500 metredir. E, kısmeti böyledir. Bu 100 metreye giden ecir alır. 500 gelende ecir alır. Onun hatvatına göredir bunu. İyidir bu 100 metre diyecek ben evimi taşıyacağım 500 metre daha fazla ecir alım. Allah bunu emretmemiş. Sen niyetine göre 500 değil 500 kilometre ecir alabilirsin. Çünkü senin niyetinde var ki senin de evin 500 metre olsa aynen gelirsin. Yok dersin benim evim uzaktır camiye gelmeyeceğim bunu ellete alacaksın. İşte burada niyet önemlidir. Niyet önemli oldu. Meşakkat ne olur? Külfet kakar. Bazı insan yemek yemiyor. Bu maşakattır. Ne için? Yemek yemiyorum. Kendime az Azlık hissedeyim. işte falan maşakattır. Yemek yiyor ama israf etme. İslam dini orta bir dindir. Meşakkatı emretmemiş. Ondan dolayı bu meşakkat meselesinde her zaman İslam orta yolu emretmiştir. Mesela e, bazı insanlar e, meşakkatle bazı ibadetleri yapıyorlar. Bunu da İslam emretmemiştir. İslam emretmiş o takatince ibadet yapacaksın. Onun için Ummu Selem'e Resulullah bir güncelde camide bir ip gördü. Bağlanmış direkten direğe. Nedir bu? Dediler Ummu Selem'e burada namaz kılıyor. Kadınlar bölümünde namaz kılıyor. Ee, gece namazı kılıyor. Yorulurken o ipe tutuyor. Yoruluyor. Mesela bir saat, iki saat rukatta Kur'an okuyor. Yoruluyor. Bir sefer ipe ipten desteğini alıyor. Açın dedi ipi. Sallu dedi. Sallune'yi dedi namaz kılın takatiniz kaderice. Takatiniz kaderice namaz kılın. Ne kadar gücünüz var o kadar. Allah külfet etmemişsen sen yapamıyorsan o kadar namaz kıl. Ha teşvik etmiş başka babdan. E, ne kadar gece namazında uzun okusan o güzeldir. Ama o gün sen yorgunsan kısa oku. Yorgun olmadığın günde uzun oku. E oruç da öyledir dedik. Bak oruç Ramazan ayında insan bir ay oruç olabilir, imkanı yoktur. Her çeşit şey bunu olabilir. Çünkü Allah insanın takatı kadedir külfetine. Ama diğer oruçlar sene boyuca Allah Teala bunları sünnet koymuş, fers koymamış. Olsanız eziniz var, olmasanız bir şey kaybetmemişsiniz. İşte bu nedir? Allah Subhanahu Teala her zaman din yüsdür öşür değil. Din kolay dindir. Ama bu değil azimet elden bırakalım. Azimet her zaman var ama kendimize zorlamayalım. Neden zorlamayalım? Kendimizi zorlamayalım. Neden biz ezil Meselen Mesela camilerimizde eee klima takmayalım. Neden eskiden klima yokuydu? Bırak camide biraz terleyelim, ecrimiz olsun. Bunun aslı yoktu. Camide lamba fazla yakmayalım. Bir tane lamba yapalım, karanlık olsun, eskiye hatırlanın. Bunun ilakası yoktur. Allah vermiş lamba nimetini bize yakarız. Klima nimetini vermiş yakarız. Niye biz camide terliyela sıcakta namaz kılıp nefesimiz tumsun? Niye? Ramazanda oruç oluyoruz, klimanın altında yatabiliriz. Yazın. Niye? E ben orucum ilmanın altında yatmayayım. Daha ecrim olsun. Gidip sıcakte oturayım. Hayır. Allah nimet vermiş bize. Kullanırız. Ama ne zaman desek ha ben orucu olamam. Çünkü burada kilime yoktur. O zaman nedir? Olmaz. Olan nedir? Din yüsürdür. Allah Subhanahu ve Taala bunu emretmişse bu da böyledir. Velhamdülillahi Rabbil Alem.